Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amzubillahimineşşeytanillahi r-Rahmenin rahim Kardeşlerim, kitap okuma serimizin Bugünkü adı Yılbaşı Kutlamaları Abdullah bin Abdülhamid el-Eseri'nin Cep Kitapları serisinden İslami açıdan yılbaşı kutlamaları Kuraba yayın evinden yine Mekan bir alayım suyarak ya. Öyle çalışıyor da, mouse'la değil abi. Gözlüğümünün doğalmışım da. Tamam abi. Odadakiler nasıl sığmıyor değil mi? Tamam. O bizim için bir... Avantaj Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem verici bir azaptan kurtarsın Kim Allah'ın davetçisine uymazsa Bilsin ki yüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir Onun Allah'tan başka dostları da yoktur işte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ahkaf 31-32 Ey Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin. Allah'ım bütün amellerimiz salih ve senin yüzün için halis amellerden eyle. Allah'ım bu kitaptan yazanı, okuyanı, işiteni, yayınlayanı, dinleyeni yararlandır. Amin. Önsüz. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. O Rahman ve Rahimdir. Hesap ve ceza gününün sahibidir. Dini bizim için tamamlayan, mükemmel hale getiren ve bütün milletlere açıklayan odur O bizim için din olarak İslam'ı seçti, üzerimizdeki nimetini tamamladı, emrettiği gibi saf tevhidi gerçekleştirdiğimiz ve İslam ile amel ettiğimiz zaman zaferi, yeryüzünde hakim olmayı ve halifeliği vaad etti. Salat ve selam, Emin Peygamberi Abdullah oğlu Muhammed'edir. O, Resullerin sonuncusudur. Tevhide iman edenlerin önderidir. Takva sahiplerinin efendisidir. Ahiret gününde makamı Mahmud'un sahibidir. Allah onu müjdeleyici, uyarayıcı, iman ve hidayetle doğru yola hidayet edici olarak gönderdi. Ona Kur'an'ı indirdi. Onun rehberliğine müşrikler ve futberesler karşı çıktı. O bize cehennemliklere ve hüsranda olanlara muhalefet etmemizi sapıklan yolundan uzak durmamızı emretti. Onun temiz ailesine, nurlu ve mübarek asabına ve tevhide inanıp kıyamet gününe kadar ona dost olanlara salat ve selam olsun. Ey Müslüman kardeş, Allah bize de sana da merhamet etsin. Bilki Allah'ın merhametine maser olanların dışında Günümüz Müslümanların maalesef yüce dinleri ve Rablerinin değerli kitabı konusunda gaflet içinde olduklarını yol gösterici ve müjdeleyici peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yüz çevirdiklerini görüyoruz. Şeytanın izinle gittiklerini, ağına düştüklerini, düşmanları olan Yahudi ve Hristiyanlar pek çok şeyde taklit ettiklerini, onlara benzediklerini onların peşinden gittiklerini, dünya hayatının eğlencesine ve oyun, oyununa koştuklarını, Allah'ın kelimesini yücetmeyi ve onun yolunda cihad etmeyi terk ettiklerini görürsün. Bu sebeple allah Teala onları zillete ve küçüklüğe düşürdü. Düşmanlar onlara galip geldi ve her taraftan onları kuşattı. Yine Allah düşmanlarının onlara hayatlarının her alanında kuşatmış olmasının izleyini görüyorsun. Ülkelerindeki yönetim düşmanlarının siyasetine uygundur. Hukuk sistemleri onların kanunlarına uygundur. Eğitim sistemleri Allah'ın dinine aykırı, düşmanlarına uygundur. Sosyal hayatları ve sosyal hayatla ilgili işleri düşmanlarını körü körene taklitten ibarettir. Düşmanlarının kayısı şahsız dostudurlar. İyiliği seven ve onları onurlu yaşamaya ve liderliğe çağıran samimi mümin kardeşlerine uzaktırlar. Ve yine bil ki şeriatın sahibi olan Yüce Allah bir Müslüman ve İslam toplumu için başkalarından bağımsız bir kimlik ve kişilik oluşturmayı ve belirlemeyi irade edip buna oldukça önem verdi. Öz varlığında, inancında, davranışlarında, dış görünüşünde İslami kaynaklarında bağımsız bir kimlik ve kişilik. Allah'ın kelimesini en yüce kelime yapmadan liderlik rolünü ve sorumluluğunu yüklenmesi için bu bir zorunluluktur. Nitekim şari yani dini ortaya kılan Allah ve Resulü bir Müslümanın başka bir yöne tabi olmasını da onu kölü köyüne ve şuursuzca taklit eden bir eyyamcı olmasını da asla istememişti. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anhı Tevrat okurken gördüğü zaman ona söylediği şu söz, bu durumu net bir şekilde açıklamaktadır. ''Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki ben size onun yerine parlak, apaçık, tertemiz bir kitap getirdim. Onlara bir şey sormayın. Çünkü siz bir gerçeği haber verirler, size bir gerçeği haber verirler, siz onu yalanlayabilirsiniz. Veya bir batılı haber verirler, siz onu tasdik edebilirsiniz.'' Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki Musa sağ olsaydı bana tabi olmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın ve diğer kafirlerin adet ve geleneklerinin alınmasını yasaklamış, onlara muhalefet etmeyi emretmiş ve buna ısrarla vurgu yapmıştır. O, onların pek çok işinde sünnetiyle onlara muhalefet etmiştir. Bu konuda o kadar ileri gitti ki Medine'deki Yahudiler şöyle dediler. Bu adam bize ait hiçbir şey bırakma istemiyor. Ne varsa bize muhalefet ediyor. Müslim. O halde geçmişte büyük, atalar, büyük atalarını dünyanın efendileri yapan yüce dinlerinin ilkelerine dönmedikçe günümüz Müslümanların bu zilletten, bu horlanmışlıktan ve üzerlerindeki düşman baskısından kurtulmaları mümkün değildir. Bu yüce ayredici özellikle bütün insanlar için genel olması, hayatın bütün olanlarının kapsaması, bütün zamanların ve mekânların ıslahatçı olması ve önceki şeriatların tamamının hükmünü kaldırmasıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sb-28 Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberine hidayet ve hak ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Fetih 28 Ey kitap ehli! Artık size elçimiz gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apacık bir kitap geldi. Allah onunla rızası peşinde olanlara selamet yıllarını öyle ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp Dost doğru bir yola iletir. Dinin durumu boyunca onun tabi ve müntesiplerinin herkesin peşine takılmaları, bütün de dinleyenin düşmanlarını taklit etmeleri utanç verici bir durumdur. Vallahi bu hem dünya hayatında hem de ahiret gününde apaçık bir hüsrandır. İslam da yine diğer dinlerden farklı ve Müslümanların da başkalarından farklı olmaları, şarenin gerçekleştirmesini, açıklamasını ve teşvik edilmesini istediği bir maksat olunca, kafir milletlere benzemeyi, onlara taklit etmeyi, onların peşine takılmayı ve batılla onlara uymayı ve herhangi bir şekilde onlara itaat etmeyi engelleyen ve haram kılan çok sayıda şeri hüküm demiştir Çünkü genel olarak kafirlere benzemek, Müslümanların hayatında özellikle de bu çağda uluslararası kanalların dünyayı küçük bir köy haline getirilir ve önceden görülmemiş şekilde dünyanın her tarafının birleştiği feza çağında en tehlikeli problemlerden biridir. Nitekim kafirlere benzemek onlara hayranlığa, sevgiye, izlemeye, dostluğa ve onlara itaati yol açar. Onların dinleyene, adetlerine, ahlaklarına, işlerine ve benimsedikleri batıl kötülüklere duyulan hayranlık, hayranlık Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim bir kavme benzerse onlardandır. Tehdidin içine düşme sebebidir. Burada üzerinde duracağımız Müslümanlar arasında büyük bir şekilde yayılan ve her geçen sene Müslüman ülkeler arasında görüntüle daha da fazlalaşan yılbaşı kutlamaları da kafirlere benzeme şekillerinden biridir. Gerçeği açıklamayı ve ortaya koymayı arzu ettiğim için bu batıl kutlamanın haramlığına delillerden buladı bildiklerimi toplamaya ve bunları halkın kolayca anlayabileceği bir rüsutla sunmaya çalıştım. Bütün bunlar şu zamanda, Müslümanların pek çoğunun yaşadığı bu problemi göstermekte pay sahibi olmak, keza nasihat edenlerin az olduğu bir zamanda ümmete nasihat etmek, benzeme işinin kafirlere sevgi ve gizli dostluk sonucunu doğurmasından ve İslam'ın getirdiği ve çağırdığı Müslüman kimliğinin kaybolmasına sebep olmasından, Sakındırmak için yaptım. Allah Teala yüce kitabında şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onlara dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu sevmez. İşte kalplerinde bir hastalık bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün ama Allah Yakın bir fethi veya katından bir emir getirir ve onlar işlerini gizledikleri şeye pişman olurlar. Maide 51-52 Huzeyfe bin Elyaman radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizden biriniz bu ayet sebebiyle farkında olmaksızın. Yahudi veya Hristiyan olmaktan sakınsın. Hüce Allah'tan Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiği hidayeti ve hak dini müşrikler istemese de şirk, sapıklık ve kötülük ehlini engellemeye çalışsa da, kötülük ehli engellemeye çalışsa da, bütün dünlere galip getirmesini, bütün müslümanları küçük, büyük, küçük her şeyden resullerine uymakta başarılı kılmasını ve onları sapıtan ve saptıran değil, hidayete verdirenlerden eylemesini, niyetlerimizi salih, amellerimizi kerim, olan veşi için halis kılmasını, Sevdiği ve razı olduğu şeylerde bize başala isyan etmesini dilerim. Amin. Ebu Muhammed Abdullah bin Abdülhamid bin Abdülmecit, âl İsmail el-Eseri. Bugün Müslümanların başına gelen en büyük musibetten birisi, onların cehennem ehli olan Yahudilere, Hristiyanlara, Mecusilere, Kutperestlere ve diğer kafir millete benzemeler ve çoğunluğu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü gerçekleşecek derecede onların peşinden gitmeleridir. Şüphesiz siz sizden öncekilerin yollarını tıp biz diyeceksiniz Hatta onlar bir kere de, bir keler deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz denildi ki ey Allah'ın Resulü Yahudiler ve ya Hristiyanlar mı buyurdu ya kimi gazet ediyorum. Başka bir rivayette şöyle geçti. Onlardan birisi yolda annesiyle zina etse de yaparsınız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bunlar doğru ve doğrulanan Yüce Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi öyle yollar ve adetlerdir ki bugün biz İslam'a mensup olanların büyük çoğunluğu olarak bu açıdan kafir milletlerden ayrıca edilemez hale geldik. Bugünün Müslümanlar kısım kısımdır. Bir kısmı Allah'ın dininden tamamen yüz çevirmiş ve şehevi arzularına uymuşlardır. Bunların işi aşırılıktır. Onların yanında isimden başka dine ait olduğu bilinen hiçbir şey yoktur. Resimden, yazıdan başka onun bir işareti yoktur. Ya kibirlerden veya dindarları küçük gördüklerinden, batıl ehline ve din düşmanlarına dost olduklarından dolayı veya dilin, dinden yüz çevirdiklerinden dünya ile meşguliyetlerinden ve onu gelip geçici çöp çöpünün peşinde koştuklarından dolayı bu durumdadırlar. Bunlar maalesef ki pek çokturlar ve başka bir şeyle değil, isimleriyle ve nesepleriyle Müslüman sayılırlar. Diğer bir kısmının bu hak dine ve en hayırlı nesil diye bilinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin üzerinde bulundukları yola sebep ve kararlılıkla bağlanmadıklarını görülmektedir. Çünkü bu dinde boyun eğme vardır, dostlardan ayrılma vardır. Bunda hak sözün acılığı ve hakkı batıldan ayırma vardır. Bunlar ise hak ile batılı, sahih İslam ile sahih olmayanı birleştirmeye ve isminden başka hiçbir şey olmayan çağdaş bir İslam haline getirmeye çalışırlar. Böylece İslam onu bilmeyenlerin heva ve heveslerine uygun hale gelecek ve onlar işte bu işte memnun ve razı olacaklar. Bunun için onlar ayetler, hadisler ve hükümlerden oluşan şer-i ibarelerinin, ibarelerin boyunlarını bükeller. Manalarını çarpıtırlar ve onları taşıdıkları anlamların dışına taşırlar. Adetlerinden, geleneklerinden, şekillerinden, giyinişlerinden ve yaşantılarından yaptıkları şeylerin çoğunda cehennem ehli Yahudilere, Hristiyanlara ve yabancılara benzerlerdir. Bunların sayısı da çoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunların peygamberin şu sözünde ifade ettiği çer çöpten olduklarından şüphe etmeyiz. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Belki siz o gün sayıca çoksunuzdur. Fakat selin önündeki çer çöp gibisiniz. Hatta onların pek çok zahiri İslam'ın kalıbıyla görünüyor olsalar da, hatta bazen bir davetçi görüntüsü verseler de, davetin yararı ve dinin yararı için çabalasalar da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden başka bir yolu izlerler ve tuttukları yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna aykırıdır. Sayılar çok da olsa dünyanın her tarafı bunların benzerleriyle dolu olsa da, dinin bunlarla elde edeceği hiçbir başarı yoktur. Bunlar dine faydası olan kimselerden de değillerdir. Üçüncü kısım, Allah'ın kendilerine hakka hakikate hidayet ettiği ve ayaklarını hak üzere sağlamca tuttuğu kimselerdir. Bunlar Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine bıraktığı hidayete ve hak dine sarılırlar. Baskılara ve sıkıntılara rağmen havz-ı kenarında onunla buluşunca kadar bundan ayrılmaz ve sözlerini bozmazlar. Onlar bu hal üzere dinler. Onlar hak ehli dinler. Başaköylar şimdi kurtuluş heyân fırkayı onlardır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün kapsamına giren topluluktur. Allah'ın emri gelip kıyamet kopuncaya kadar ümmetinden daima hak üzere galip ve zahir muhaliflerinin kendilerine zarar veremeyeceği bir topluluk hiç eksik olmayacaktır bu hali ve müslim. İşte bu üçüncü kısım. Allah bizi de onlardan eylesin. Kurtulan felaha ve başarıya koşan Ulaşan kimselerdir. Onlar kafirlere benzemeye en uzak duran insanlardır. Kaldı ki kafirler buna layık da değillerdir. Bilakis başkalarının bize ve bizim yüce dinimizin hükümlerine benzemeleri ve bize uymaları onlar için bir ölüştür. Çünkü bütün izzet ve şeref Allah'a ve Resulüne ve müminlere aittir. Şu birinci kısım Allah bizi onlar gibi olmaktan korusun. Kaybedenler ve pişman olacak olanlardır. Delil ve bayağı kimselerdir. Bunalım ve sıkıntı içinde yaşarlar. Kör olarak haş olunurlar. Hemen teybih etmez, Allah'a samimi bir yönelişine dönüş yapmaz ve yeniden iman etmezlerse varacakları yer cehennemin en alt tabakası olan sekardır. İkinci kısmı gelince bunlar işte bizim bu, kitap, bu kitapçıkla uyarmak. Tekrar Allah'a dönmeye sırat-ı müstakime uymaya çağırmak ve cehennem ehlinin arz ve isteklerine uymaktan ve onlara benzemekten sakındırmak istediğimiz kimselerdir. Sırat-ı müstakim, Allah'ın kendilerine emmiyet verdiği Resullerinin, doğru ve samimilerin, şehitlerin ve salihlerin, iyilerin yoludur. Bunlar ne güzel yolu arkadaşıdırlar. Bu kısımdakilerin çoğu cehaletten, basiretsizlikten ve iman zayıflığından dolayı kafirlerin peşine takılırlar ve onlara benzemeye çalışırlar. Onlara hakkı gösterecek veya doğru yollara hidayet edecek kimseyi bulamazlar. Konumuz olan kafirlere benzeme örneklerinden birisi de yılbaşı kutlaması veya Christmas diye bilinen şeydir. Bugünü kutlayan Hristiyanlar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. Maide yedi. And olsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Maide 73. Onlar o gün uydurup bayramlarını kutluyor ve Mesih aleyhisselama yalan ve iftirada bulunuyorlar. Halbuki İsa aleyhisselam onlardan biridir. Çünkü onlar bu bayramda İsa aleyhisselamın getirdiği ile veya başka peygamberlerin dinleriyle hiçbir alakası olmayan kötülükleri ve hayasızlıkları yapıyorlar. Bugün de çoğu zaman içinde dans, müzik ve içki bulunan kadınla erkekli karışık gece kutlamaları ve toplantıları yapılır ve burada sayılamayacak kadar daha pek çok başka iftihaz edilen kötülükler de vardır. Bütün bunlar Allah kahretsin kendilerinin iddiasınca İsa'yı İsa kutlamak ve onun doğum gününü hatırlamak için yapılır. İsa Aleyhisselam bunların hepsinden beridir. Bunu reddeder Kabul etmez ve razı olmaz. Ondan batıl ilaçlarını ilan etmenin yeterli bir örnektir. Onlar Allah'ın oğul veya baba olduğuna iddia ediyorlar. Allah bundan uludur ve büyüktür. Bunlar Allah'ın peygamberi İsa'nın aleyhisselam, aleyhisselam tanrı olduğunu iddia ediyorlar. İsa aleyhisselam kıyamet günü Allah bunu kendisine sorduğu zaman bütün yaratılmışların önünde onlardan biri olduğunu ve onlarla hiçbir ismin bulunmadığını söyleyecektir. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey merrimoğlu İsa, sen mi insanları Allah'ın yanı sıra benim ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örnek edeyim. Ama beni işlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Maide 116-117 Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bu ahlaksız iftiralar ve batıl inançlardan sağlıklı, sağlıklı gönüller ve temiz fıtrat nefret eder. Hatta arz, gökler, serp ve sahır dağlar gibi cansız varlıklar bile nefret eder. allah Teala bu durumu anlatarak şöyle buyurur. Onlar, Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Amdolsun Allah onu ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her bir kıyamet günü ona tek başına gelecektir. Meryem 88, 95 Yahudi ve Hristiyan kafirlerinde ve diğer kafir milletlerinde yılbaşı kutlaması her miladi yılın başında tekrarlanır. Onlar bunu kendileri için büyük bayram günü haline getirmişlerdir. Zamanımızın en şaşkın cahilleri ise büyük küçük her şeyde, hatta bu batıl ve bozuk küfür bayramlarında bile Yahudi ve Hristiyanların peşine takılıp giden şu İslam'a mütessip kişilerdir. Halbuki İslam onlardan çok uzaktır. Onlar cehaletten sebebiyle her şeyde Yahudilere ve Hristiyanlara uymayı ilercilik, ve medenilik onların kutlamalarına katılmayı da medeniliğin bir gereği zannederler. Bu sebeple bu bayramlarda bulunmak için yarış ederler ve bu münasebetle kafirler karşılıklı te karşılıklı tebrikleşir te te ve hediyeleşirler. Halbuki kafirler Müslümanların Ramazan ve Kurban bayramlarını tebrik etmezler. Bunun sebebi onların izzet ve şevklerinin kaynağı olan dinlerinden aşağılık kompleksine ve zillete düşecek kadar ızaplaşmalarından başka bir şey değildir. Sonunda kafirlere kurruk oldular. Soluk soluğa onların arkasından gidiyorlar. Köller gibi her şeyde ondan takip ediyorlar. Halbuki bilinmektedir ki din alimlerinde dediği gibi yüce dinimizin getirdiği en önemli esaslardan birisi de Müslüman gücü yettiği her şeye Allah'ın şeriatından sapan herkese inançlarında şeriatlarında adetlerinde bayramlarında hatta heva ve heveslerinde Ahlaklarla ve giyim, kuşam, yeme, içme ve konuşma adabı gibi görünen hal ve hareketlerde veya onlara ait adetlerde muhalefet etmektir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed! Sana da o kitabı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı ve onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların ayrılana uyma. Sizden her biriniz için bir şiriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği de sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlar düşmüş olduğunu şeyleri size bildirecektir. Maide 48. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran 105 Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzı ve keyflerini uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Bakara 120. Zeynep kardeşimle Ha. Hoş geldin Zeynep evlat. Müslüman kardeş, sakın kafirlere benzemeye çalışma veya onlara taklit etme veya farkında olmadan onların borazanlığını yapma. Çünkü senin peygamberin Aleyhisselatü Vesselam bunu şiddetle haram kıldı. Ümmetini de bundan nehyederdi. Çünkü onlara muhalefet etmek dinin yara yararınadır. Onlara uymakse dinin zararınadır. Ve çözülmenin, bozulmanın sebeplerindendir. Bil ki onlara yapılan her muhalefet yararlıdır. Her muvaffakat zararlıdır. Bunun haram olduğunu açıklayan çok sayıda şerî nas vardır. Ve bunlar gayet açıktır. Aleykümselam. Yılbaşını kutlamanın haramlığına deliller. Aa Allah'ın kitabından deliller. Allah Teala şöyle buyurdu. Sonra seni din konusunda bir şeriat sahibi yaptık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Casiye 18. Şeyhül İslam İbni Teymiyye şöyle de. Sonra Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de onun için koyduğu şeriatın üzerine yerleştirdi ve bu şeriata uymasını emretti. Bilmeyenlerin istek ve arzularına uymasını yasakladı. Bilmeyenlerin içine onun şeriatına muhalefet eden herkes girer. Onların heva ve hevesleri demek onların hoşlandıkları ve sevdikleri batıl dinlerinin gerektirdiği görünüşteki hal ve harekette ve buna bağlı olan şeylerdir. Onlar bu şeylerden hoşlanırlar. Bu tür şeylerde onlar gibi davranmak, onların hoşlandıkları şeylere uymak demektir. Bu sebeple bazı işlerinde Müslümanların kendileri gibi davranmaları kafirlere sevindirir ve bunun hasıl olması için Müslümanlar keşke daha fazla gayret sarf etsin diye arzu ederler. Allah Teala şöyle buyurdu. andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan o takdirden sen mutlaka zalimlerden olursun. Bakara 145. vallah Yahudi ve Hristiyanlardan şöyle söz eder. Böylece biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer onların heva ve heveslerini uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Rad 37. El-Hafız İbni Kesir bu ayeti tefsir ederken şöyle der. bu Peygamberin sünnetine ve Muhammedi yola koyulduktan sonra sapıklan yollarına tabi olmalarından dolayı ilim sahiplerine yönelik bir tehdittir. Peygamberin yolundan ve izinden gidenlere salat ve selam olsun. Şeyhül İslam İbn Teymiye şöyle der: "Bu ayet onlara topyekün muhalefetin meşgulluğuna delalet eder. Delalet eder. Allah Teala şöyle buyurdu: Seni tarif etmiyorum aslında Zeynep Erva ama demek ki senin yokluğuna dekkel. Ee, aleykümselam muhafitte, hoş geldin. Saat kaçta okuyorsun? Ben evet. kitabı dekkelişi okuyorum da, yani onu da saatleşebiliriz ama saatler geri alındıktan sonra. bugün de karışık gidiyor saatler. Bu ayın sonunda ayın 30.000'e saatler geri alınıyor. Ondan sonra amin. Cümlemize hayni günler. Ondan sonra standartlaştırıyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler, rayna demeyin, Unzurna deyin ve biz deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Bakara 104. İnşallah. Büyük hadisçi İbn Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle der: Allah Teala mümin kullarını kafir kullarını kafirlere sözlerinde ve fiillerinde benzemelerini yasakladı. Çünkü Yahudiler kusur bulmak maksadıyla kelimelerin te kelimelerini tevriyeli kullanıyorlardı. Mesela bizi dinle demek dedikleri zaman saçmalık yapmak anlamına gelen "raunet" kökünden "raina" diyorlardı. Bu kelime hem bizi gözet hem de bir de saçma sözler söyle anlamına geldiği için Yahudiler ikincisini imadere kullanıyorlardı. Maksat söz ve fiil olarak kafirlere benzemekten Allah Teala'nın men etmiş olmasıdır. Bu ayet sözlerinde, fiillerinde, dilim kuşamlarında, bayramlarında, ibadetlerinde ve bize meşhur kılınmayan ve bizim onaylamadığımız diğer işlerinde kafirlere benzemenin kesinlikle yasak olduğuna delalet etmektedir ve benzeyenleri tehdit edip korkutmaktadır. Çünkü Yahudiler ra'ina kelimesini, Peygamber'e karşı kullanırken bu anlamda yani bize saçma sözler söyle anlamında kullanıyorlardı. allah Teala bu sebeple mümin kullarına sözlerine bile onlara muhalefet etmelerini emretti. Hal böyle olunca tavır ve hareketlerinde onlara benzemenin nasıl olacağını artık sen düşün. allah Teala şöyle buyurdu. İman edenlerin Allah'a zikretmekten ve inan haktan dolayı kablinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalplere katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Hadid 16. Büyük alim nimli kesir bu ayetin tefsirinde şöyledir. Allah Teala müminlerinden kendilerinden önce kitap verilen Yahudilere ve Hristiyanlara benzemelerini yasakladı ve Allah Teala müminlerin temel ve talin ta şeylerden herhangi birisinde onlara benzemelerini yasakladı. İslam İbni Teymiye Rahimullah ayetin manası hakkında şöyle der. Ayet genel olarak onlara benzemeyi, özel olarak da kablenin katılığından onlara benzemeyi yasaklamaktadır. Kablenin katılığı günahların bir sonucudur. Allah Teala şöyle buyurdu. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Hutsuz 13 Büyük âlim Abdurrahman Es-Sadi Allah rahmet eylesin şöyledir. Bu ayet bütün zalimlere meyletmekten sakındırmaktadır. Onların zulümlerine meyletmeyin, katılmayın, bunu onaylamayın, zulüm olan şeylere rıza göstermeyin demektir. Zalimlere meyletmek böyle tehdit edilince... Zulmedenlerin hali nasıldır acaba? Allah'tan bizi zulümden korumasını dileriz. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onlara dost edinirse kuşkusu da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. Mahide 51. Bu ayette kafirlere dost olmak veya onlara etmek aleminlerin Rabbi tarafından açıkça nehyedilmekte ve böyleleri tehdit edilmektedir. Büyük alim İbn-i Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Allah Teâlâ, İslam'ın ve Müslümanların düşmanı Yahudi ve Hristiyanlara dost olmalarını mümin kullarına yasaklıyor. Sonra onların birbirleriyle dost olduklarını haber veriyor. Sonra da bunu yapanları tehdit ediyor ve korkutuyor ve şöyle buyuruyor. ''Sizden kim onlar dost denirse kuşkusuz, o onlardandır.'' İbn-i Abi Hatim şu olayı rivayet etmiştir. Ömer, Ebu Musa ile Şahri'ye başında bulunduğu vilayetin gelir giderini bir deri üzerine yazarak göndermesini emretmişti. Ebu Musa ile Şahri'nin Nehristiyan bir katibi vardı. Ebu Musa hemen halifenin istediğini yerine getirdi ve bilançoyu halifeye sundu. Ömer bilançoyu görünce hayret eder. Bu kağıt ne kadar da dikkatli. Sen Şam'dan gelen nameyi mescitte bize okur musun? Ebu Musa ile Şahri mescitte okuyamaz dedi. Ömer cünuk mu yoksa diye sorunca Ebu Musa hayır fakat o Hristiyandır dedi. Ömer Valisinden aldığı bu cevabı onu azarladı. Bacaklarına vurdu. Sonra çıkanın şunu dedi. "Son şahit ayet okudu. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. İbni Hatim daha sonra Abdullah bin Utbe'den şu sözü rivayet etti. Sizden biriniz fark etmek sizin Yahudi ve Hristiyan olmaktan sakınsın. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirlere dost edinmeyin. Eğer değilseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Maidelli 7. Allah rahmet eylesin Büyük Alim İbni Kesir şöyle dedi. Bu ayetler İslam'ın ve Müslümanların düşmanı Yahudiler... Hristiyanlar ve müşrikliğe dost edilmekten uzaklaştırmak ve nefret ettirmek için indirilmiştir. Çünkü onlar, insanların uyguladıkları hükümlerin en üstün olan, saf, sağlam ve her türlü dünya ve ahiret iyiliğini kapsayan İslami hükümleri alay ve eğlenceyi alıyorlar. Çarpık anlaşlayınca ve soğuk düşüncelerince bundan birer eğlencelik olduğuna inanıyorlar. Allah Teala şöyle buyurdu. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar, müminleri bırakıp kafirlere dost edilen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref meryonlar. Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Nisa 138-139 Allah rahmet eylesin, büyük alim Abdurrahman Salih şöyle dedi. Bu ayette insanlar kafirlerle dost olmamaları ve müminlerle dostluğu terk etmeleri, etmemeleri için korkutuluyor ve bunun münafıkların niteliklerinden olduğunu, imanın müminleri sevmeyi, onlarla dost olmayı ve kafirlere buğz edip onlarla düşmanlığı gerektirdiğini ifade ediliyor. Allah Ta'ala şöyle buyurdu. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız ve boş şeyle karşılaştıkları vakat vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Furkan 72 Allah Teala bu ayette batıl adetlerinde kafirlere muhalefet eden ve yalana şahitlik etmeyen Allah'ın kullarını övmüştür. Müfessirlerin tabinden olan selef alimlerinin ve güzelce ondan yolundan gidenlerin çoğunluğu mealde yalan diye tercüme edilen zür kelimesinin müşriktlerin bayramları diye Manalandırmışlardır Allah rahmet eylesin Şeyhün İslâm i̇bn Teymiye şöyle demektedir. Müşriklerin bayramlarına gelince, bunlarda hem şüphe vardır, hem de şehvet vardır. Bunlar batıldır. Çünkü bunlarda dinin yönünden hiçbir fayda yoktur. Dünya ve ve lezzet vardır. Sonucu elem ve acıdır. Bu sebeple yalan denilmiştir. Bunlarda bulunmak, şahitlik etmek demektir allah Teala sadece görerek veya dinleyerek orada hazır bulunmak demek olan şahitliği terk etmeyi böyle önce şahitlik etmenin ötesinde bu kutlamalara katılarak ve bizzat yaparak onlara uymanın hükmü acaba nasıl olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden deliller. 1. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir topluma benzerse onlardandır. Hadiste geçen benzeme bir Müslümanın inançlarında ve ibadetlerinde veya ahlakınlarında veya onlara ait adetlerinde kafirliğe benzemesi veya herhangi bir şekilde onlara itaat etmesidir. Büyük alim Muhammed bin Abdurra'uf Abdurra el-Munavir rahimullah bu hadisin şerrinde şöyle der. Yani dış konuşunda onlar gibi giyinmesi, onlar gibi davranması, onların ahlakıyla ahlaklanması... Onların yolundan gitmesi, giyim kuşamında ve bazı fiillerinde onların yolunu tutmasıdır. Yani gerçek bir benzeme dışı ile içi birbirine tam uymaktır. Şeyh-i Hussam i̇bn şöyle der. Bu hadis en azından onlara benzemenin haramlılığını gerektirir. Zahir ise onlara benzeyenin küfrünü gerektirmektedir. Bu hadiste kafirlere benzemeye karşı ağır bir tehdit vardır. Bil ki ey Müslüman kardeş! Takva sahiplerine, salih insanlara benzeyen kimse onlardandır. Kıyamet günü onlarla birlikte haşvolunur. Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer kafirlere benzeyen de onlardandır. Ve Allah korusun kıyamet günü de onlarla birlikte haşvolunacaktır. Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Çünkü Yahudilerin selamı parmakla işaret etmek Hristiyan'dan selamı avuçlarla işaret etmektir. Allahu Ekber. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izleyici, izleyicilerinden olduğunu iddia ettiği halde kafirlerin tıpkı aslı gibi bir kopyası olan kimseler hakkında ne diyor? Onlar Muhammed aleyhissalatu vesselama tabi olmuyorlar. Hatta onun sünnetini tepeden bakıyorlar. Bazen onunla alay ediyorlar. Öyle yandan büyük küçük her şeyde kafirlere tabi oluyorlar. Onların nazarında basit olan her şeye sarılıyorlar. Onlar adetlerini ve batıl geleneklerine her türlü takdiri, saygıyı ve hayranlığı gösteriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim bizden başkasının sünnetiyle amale ederse bizden değildir. Kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetini büyük kenara atar da Yahudi ve Hristiyan'dan Sünneti izler, ondan yolundan giderse ve en iyi ve en hayırlı olan şeyi, en adi ve alçak olan şeyle değiştirirse, o İslam'a müntesip olsa bile ve Müslümanların isimlerinden bir ismi taşsa bile, onda İslam'dan hiçbir eser yoktur. Sabit bin Endahak'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir adam, bu vane denilen yerde bir deve kesmeye adamıştı. Adam Resulallah aleyhissalatü vesselam'a gelerek ben bu vanede bir deve kurban etmeyi adadım dedi. Resulallah aleyhissalatü vesselam ona sordu. Orada cahiliye döneminde tapınan bir hukuk var mı dediler ki hayır. Resulullah tekrar sordu. Orada onların bayramlarından bir bayram var mıydı, kutlanır mıydı? Hayır dediler. Bunun üzerine Resulallah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buydu. O halde adağını yerine getir. Çünkü Allah'a masiyet içeren bir adağı veya Adem oğlunun gücünün yetmeyeceği bir adağı yerine getirmesi gerekmez. Bu hadis-i şerife göre sadece bayram yerlerinde bulunmak şeklinde bile olsa, hatta bir itaati, sevabı elde etmek maksadıyla bile olsa kafirlerin bayramlarına iştirak etmek Allah'a karşı bir masiyet olarak kabul edilir. Çünkü bunda Allah'a karşı günah işlenen bu mekanları onaylamak anlamı vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her toplumun bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugündür. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Medinelilerin oyun oynadıkları iki günleri vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Bugünler nedir?" Dediler ki: "Biz cahiliye döneminde bugünlerde oyun oynar eğlenirdik." Resulullah aleyhissalatu vesselam bunun üzerine şöyle dedi: "Allah Teala bundan yerine size daha hayırlı verdi. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerini." Ne demek bu kadar tercihim var ya. Evet. Evet. Büyük Hadeş-i bir Rahimullah çok değerli kitabı Teşribül Haris bin Ehlil Hamis isimli eserine faydalı olacağı için nakledeceğimiz şu sözleri söylemiştir. Resulallah aleyhissalatu Vesselam bu sözü her milletin kendisine ait bir bayramının olmasının gerekliliğini ifade eder. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Sizden her biriniz için bir şeriat ve yol koyduk. Yahudilerin bir bayramı, Hristiyanların bir bayramı olduğu zaman bunlar onlara aittir. Müslüman bu bayramlarda onlarla birlikte hareket edemez. Nitekim onların dinlerinde ve şeriatlarında onlara iştirak edilmediği gibi onların kıblelerine de dönelmez. Ömer'in zımmilerin bayramlarını açıktan kutlayamadan eziyaklarının şart koşulluğu bilinmektedir. Müslümanlar bu konuda ittifar etmişlerdir. O halde bir Müslümanın onların çocuklara kına yakmak, yumurta boyamak, boyanı resimli kağıtta ve melekleri üşütmek, şeytanlara çağırmak için ta taslarda ezilmiş tütsüler satın almak, Çarşılarda onların çanlarını çalmak, erkekleri ve çocukları yumurtayla karşılıklı kumar oynamaya bırakmak gibi onların lanetmiş, yetişmiş sembollarını açıkça uygulamasına nasıl izin verilir? Allah'a emin olsun ki bir Müslümanın bunu helal görmesi ve buna razı olması düşünülemez. La havle ve la kuvvet illa billahil aleyhil <gülüyor> Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar büyük kötülüğü görürler de bunu değiştirmezlerse Allah'ın onların hepsini birden cezalandırması çok yakındır. Resulullah aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu: İşleyene günah ve masiyetlerin işlendiği hiçbir topluluk yoktur ki o günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engelleyebilecek durumda oldukları halde engellenmezlerse Allah'ın onların hepsinin cezasının kapsamını almasını ben alması kesin olmasın. Çirkin şeylerin en çirkini ve musibetlerin en büyüğü, senin cahil ve ahmak, ahmak karısı için küsü ve boyalı kağıtlar satın alan cahil bir kardeşini görüp ona engel olmamandır. Ve Meryem'in eteğiyle onu ürktüğünü zannetmendir. Halbuki Meryem aleyhisselam ölmüştür ve 1300 sene gibi bir süreden beri toprağın altındadır. Bu çirkinliklerden bir diğeri senin büyüyü bozmak için kapının üzerine haç çizmendir. Yılanları ve haşereleri kaçmak için duvarları resimler aslandır. Halbuki bununla ancak melekler uzaklaşırlar. Vallahi Hristiyanlara tazimden senin neyi terk ettiğini bilmiyorum. Vallahi sen bunu reddetmezsen, ayıplamazsan şüphesiz sen de buna rahatsın, sen de cahilsin. Cehaletten Allah'a sığınırız. Resulullah aleyhissalatü vesselam kim bir topluma benzersiz onlardandır buyurdu. Bir kimse bizim maksadımız onlara benzemek değildir derse ona denilir ki, Bunların bayramlarında ve mevsimlerinde onlara muvaffakat etmek, onlara katılmak haramdır. Bunun delili Resulallah aleyhissalatü Vesselam'dan gelen şu sahih hadistir. Resulallah aleyhissalatü vesselam güneşin doğduğu ve battığı vakitte namaz kılmayı yasakladı. Yine şöyle buyurmuştur. Güneş şeytanın iki boynu arasından doğar ve o esnada kafirler ona secde ederler. Namaz kılan kişinin maksadı güneşe secde etmek değildir. Çünkü öyle bir maksadı olsaydı kafir olurdu. Fakat bu vakitte de onlara muvaffakat etmek ve ortak hareket etmek haramdır. Müslümanların bu bayramlarda çocuklar için yaptıkları eğlenceler, özel giyecekler, yiyecekler pastalar ve daha başka şeyler sebebiyle onlara bu küfür bayramlarını sevdirecek bir ortamda yetiştirmeleri de bozulma ve yozlaşmaya sebep olan bir özentidir. Ey Müslüman! Aileni ve çocukların bundan men etmediğin bunun Hristiyanların bir adeti olduğunu, bizim bu konuda onlara katılmamızın ve benzememizin helal olmadığını onlara öğretmediysen, sen kötü bir terbiyecisin. Şeytan bunun cahillerin pek çoğuna ve ilme mensup olsalar bile gaflet içindeki alimlere süslü gösterdi. Çünkü onun ilmi üzerinde bir vebal yüklenir. İntekim Resulallah aleyhissalatu şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanların azabı en şiddetli olanı Allah'ın ilmiyle kendisini yararlandırmadığı alimdir. Bir şey bilip de bildiğini hareket eden herkesi kıyamet gününde Allah cezalandıracaktır. Vallahi bir yöneticinin bunlara sükür etmesi caiz değildir. Hatta bir beldenin zabıtasının olabildiğince bunu engellemesi gerekiyor. Çünkü buna göz yumması haşlan kendi sembollerini açıkça kullanmalarına cesaret verir. Ömer bin Hattab'dan Radiyallah'ın şöyle dediği rivayet edildi. Yabancıların karşı, karşı sözlerini öğrenmeyin ve onların bayram günlerinde müşriklerin kiliselerine gitmeyin. Çünkü onlar üzerine gaza biner. O halde her Müslümanın onların bayramlarında uzak durması, Allah'a ve ahiret günlerine inanıyorsa kendisini, çoluğunu, çocuğunu bundan kovması gerekir. Bundan nehy zaman onlardan bize ne? Diyen bazı inatçıların dediği gibi demememiz gerekir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın kendisinin üzerinde Boyalı iki elbise gördüğü zaman şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bunlar kafirlerin elbiseleridir. Sen onları giyme. Hadisci Ahmet Şa Şakir Rahimullah şöyle demiştir. Bu hadis giyim kuşamda, Şekilde ve dış görünüşte kafirlere benzemenin haramlığını açıkça delalet eder. Ülüm adamları ilk dönemden itibaren bu konuda, Yani kafirlere benzemenin haramlığı konusunda hiç ihtilaf etmediler. Nihayet şu son dönemlere de geldiğimiz zaman, Müslümanların içinden alçak, Köleleşmiş, her şeyde kafirlere benzemeyi onlara hizmet etmeyi huy edilmiş bir nesil yetişti. Sonra kafirlerin işlerini onlara süslü gösteren, giyimde, kuşamda, şeklinde, dış görünüşte, ahlakta ve her şeyde kafirlere benzemeyi onlara basit bir şey olarak gösteren, sözde ilimle uğraşan, bilim adamları kimliğinde kişiler buldular. Nihayet işlerine bir sürü bit'atı karıştırdıkları, hatta kafirlere benzemenin renklerinden ve kattıklıkları, Namaz, oruç ve haçtan başka İslam'ın hiçbir görüntüsü olmayan bir ümmetin içinde kaldık. Büyük alim İznül Kayyum, rahmullah, Müslüman'ın kıyafetlerinin kıyafetlerin kıyafetinden ayrı olmasının hikmetini açıklarken şöyle der: Dış kıyafette tam bir farklılık ve benzemezlik bulunmalıdır. Ufaklık, bu, bu benzemezlik, iç kıyafetteki benzerlikten çok daha uzak olmalıdır. Çünkü bundan birbirindeki benzerlik kendiliğinden diğerine de benzerliğe götürür. Bu müşahedele bilinen bir şeydir. Çünkü imkân ve diğer şeyleri değiştirmek ve ayrı yapmanın gayesi sadece kafirleri Müslümanlardan ayırmak değildir. Belki gayiden birisi budur. Fakat asıl ve en büyük gaye onlara uymaya ve işten benzemeye yol açan sebeple terk etmektir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam her ne şekilde olursa olsun kafirlere benzemeyi terk etmelerini ümmetine bildirsin. Ne turla bırakmış ve şöyle buyurmuştur: Bizim yolumuz müşriklerin yoluna aykırıdır. Bu esas hakkında yüzde fazla delil vardır. Hatta Allah'ın ve Resulünün sevdiği ibadetlerde sadece şekilde bile olsa onlara benzemekten uzak durulması bu ümmete emredilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temel ve tali meselelerde Yahudi ve Hristiyan kafirlere muhalefet em emretmesi ve onun bu konudaki sünneti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müşriklere muhalefet edin, sakalı salıverin, bıyıkları derince kesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Yahudilere muhalefet edin, ayakkabılarınızla namaz kılın. Çünkü onlar ayakkabı ve tellikleriyle namaz kılmazlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Yahudiler ve Hristiyanlar beyazlanan saç ve sakallarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin, ağırlan saç ve sakallarınızı boyayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur, İnsanlar oruçlarını aşk gezmekle acil ettikleri müddetçe din daima açık ve zahir olacaktır. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar açmayı geciktirirlerdi. Ümmü Selemeden radiyallahu anh'a şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şüphesiz ki Resulallah aleyhissalatu vesselam en çok pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Ve şöyle derdi. Bunlar müşriklerin bayramlarıdır. Ben onlara muhalefet etmek istiyorum. i̇bn Abbas'tan radiyallahu şöyle dediği rivayet edildi. Ehli kitap saçlarını alınlar üzerine sarkıtırlardı. Wişriste saçlarını ikiye ayırdı. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'in de aksi emredilmedi hususlarda ehli kitaba muvafakat edip muvafakat edip saçlarını alın üzerine saldı ancak sonradan ortaya ayırdı. Şerit bin Suveyd es sekafiden şöyle dediği rivayet edildi. Sol elimi sırtımın arkasına koyup sağ elimin kabasına dayanarak oturuyorken Resulullah Aleyhisselatü vesselam bana vurdu ve şöyle dedi kendilerine gazap edilenlerin oturuşu gibi mi oturuyorsun? Ebu Muzayleşen radiyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edildi. Yahudiler aşura günü bayram yaparlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlara muhalefet edin. Siz oruç tutun. Selef imamlarının ve muhalefet konusundaki görüşleri Müminen emiri Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın düşmanlarının bayramlarına katılmayın. Yine şöyle der. Cuma günlerindeki bayramlarında Allah'ın düşmanı Yahudiler ve Hristiyanlara uzak durun. Çünkü onların üzerine gaza biner. Bu gazabın size de isabet edeceğinden korkarım. Onların dillerini öğrenmeyin. Öğrenirseniz ahlakları da ahlaklanırsınız. Ebu Sema bin Hüsame'den, o da Hammat bin Zeytinden o Hisham bin Hassan'dan, o Muhammed bin Sirinden rivayet etti. O şöyle dedi: Ali radıyallahu anh, biz bir Nevruz hediyesi getirdi. Bu nedir dedi? Dediler ki, ey müminlerine mi bugün Nevruz günüdür. Ali dedi ki, her günü Feyruz yapın. Ebu Usama dedi ki, Nevruz denilmesinden hoşlanmazdı. Abdullah bin Amr bin Elâs radıyallahu anh der, Kim yabancıların ülkesine bina yaparsa, onların Nevruzlarına ve şenliklerine kalırsa ve ölünceye kadar onlara benzerse, kıyamet gününde onlarla beraber böylece haşbolunur. Yüce sahabe Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kabler birbirine benzemedikçe dış görünüşler birbirine benzemez. El-Haccac bin Hasan el-Kaysi'den şöyle dediği rivayet edilir. Enes bin Malik'in yanına gelmiştik. Bana kız kardeşim el-Mugur'a anlattı. Sen o zaman küçük bir çocuktun. Ve başının iki tarafında saçtan iki boynuz veya iki tutan peçem vardı. Sen başın nazikçe ve şefkat okşadı ve şöyle dedi. Bu iki boynuzu veya perçemi tıraş edin. Çünkü bu Yahudilerin adedidir." Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle dedi. Bununla sen hak dinin konumu ve allah Teala'nın Resulüne kafirlerden farklı olmasını ve bütün işlerinde onlara muhalefet etmesini emretmesindeki hikmetleri tam olarak anlamış bulunuyorsun. Çünkü bu muhalefet kötülüğün ana maddesini yok etmenin ve insanlar içine düştüğüne durumlara düşmekten uzak tutmanın en iyi yoludur. Bil eğer biz bu kötülüklerin onlara muhafakat etmenin bir sonucu olduğunu görmez. Görmezsek bunun yaratılıştan kişilerin mizaçlarında olduğunu bilirdik. Şeriatın asıllarıyla istiklalimiz kötülüğe vasıl olan bu muvaffakatın nehyini gerektirir. Kafirliğe benzemenin sebep olduğu kötülüklerin içinde İslam'dan tamamen çıkmayı gerektiren şeylerin de olduğunu bildiğimiz halde bu nasıl oluyor da nehy Bu meselenin özü şudur. Kafirliğe benzemek ya küfre yol açar veya genelde masiyete, günaha yol açar ya da her ikisine de yol açar. Bunda hiçbir maslahat yoktur. Masiyete veya küfre yol açan şey ise haramdır. O halde kafirliğe benzemek de haramdır. Şüphe götürmeyen ikinci öncül şudur. Şerî deliller ve kaynakların incelenmesi ve onların üzerinden yapılacak bir, yapılacak bir çıkar, çıkarma Genelde sonu küfre varan şeylerin haram olduğuna ve gizli bir şekilde küfre götüren şeylerin haram olduğuna delalet eder. Hepsi küfre götüren şeylerin haram olduğunu söylemeye ihtiyaç yoktur. İbn-i Teymiye bir başka yerde şöyle söyler. Müslümanların onların bayramlarına ait olan şeylerden herhangi birinde onlara ne yemek, ne giyim, ne yıkanma, ne ateş yakma, ne günlük bir âdeti veya ibadeti iptal etme yönünden benzemeleri helal değildir. Bu maksatla ziyafet vermek, hediyeleşmek ve bunları temin edecek alışverişler yapmak, çocuklar ve benzerlerinin bayram eğlenceleri düzenlemelerine imkan vermek helal değildir. Özelden olarak onların bayramlarına, ondan yaptıkları herhangi bir sambölle katılmak Müslümanlara helal değildir. Aksine kâfirlerin bayram günü, Müslümanların nazarında tıpkı diğer günler gibidir. Allah Teala biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu belirledik. Haç 67 buyurdu. Şüphesiz bayramlarda şeriatın unsurlarından ve ibadetin yol ve yöntemlerinden biridir. Tıpkı kıble, namaz ve oruç gibidir. Bayramlarda onlara iştirak etmek arasında bir fark yoktur. Bütün bayramlarda onlara muvafakat etmek küfürde muvafakat etmektir. Bayramların bazı tali unsurlarında onlara muvafakat etmek küfrün bazı unsurlarında onlara muvaffakat etmektir. Üstelik bayramlar dinleri ve şeriatları birbirlerinden ayıran en özel günlerdir. Dinlerin en belirgin sembolleridir. Bayramlarda onlara muvaffakat etmek, küfrün sembollerinin en özelinde ve en belirgin olanda muvaffakat etmektir. Bu konuda onlara muvaffakat etmek şartlarıyla birlikte sonunda tamamen küfre götürebilir. Şimdi bil ki ey Müslüman kardeş, bu meseledeki deliller saylamayacak ve bu kısa risaliye sayamayacak kadar çoktu. Daha fazla ayrıntı delillerde, daha fazla açıklama ve bu meseleyi daha iyi anlamak isteyen Şeyhül İslam İbn Rahimullah'ın şu değerli kitabına müracaat etsin. İktisazus Sıratül Müstaqim li Muhalefetil Asabil Cehim. Bu kitap konusunda çok büyük türünde ve tek okunmaya değer bir kitaptır. Bizim burada zikrettiğimiz deliller hakka ve hakikate ulaşmak isteyen bir kimsenin beş, pek çok insanın içinde bulunduğu sapıklık ve bozulmanın kafirlere benzemelerinden ve yaratılmışların en hayırlısı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini terk etmelerinden kaynaklandığını bilmesi için yeterlidir. Bu delillerden açıkça anlıyoruz ki, yılbaşı bayramı gibi Hristiyan bayramlarını kutlamak ve veya İyi bayramlar, mutlu yıllar gibi sözlerle onların bayramlarını tebrik etmek İslam'a mütesiş pek çok kişinin içine düştüğü bir batıldır. Allah Teala kafirleri ebedi olarak cehennemde kalmakla tehdit ettiği halde bir Müslüman'ın onlara benzemesi, kafir veya Müslüman birine mutlu bayramlar demesi nasıl uygun olur? Büyük alim İbn Kayyim şöyle der: Kafirleri onların kendi sembollerine de tebrik etmek ittifakla haramdır. Bu Mesela onların bayramlarını tebrik etmek ve bayramın mübarek olsun veya bu bayram kutlu olsun demektir. Bunu söyleyen kimse küfründen kurtulursa bile haram kılınmış şeylerden birisini yapmış olur. Bu bir Hristiyan ha haça ettiği için tebrik etmekle aynı şeydir. Hatta bu Allah katında bir kimseyin şarap içmesi, adam öldürmesi, zina etmesi gibi büyük günahlardan dolayı tebrik etmekten daha kötü bir davranıştır yine değer vermeyen ve bu davranışın kötülüğünü bilmeyen pek çok kişi bunun içine düşer. Bir kimseyi masiyetinden veya bir atından veya küfründen dolayı tebrik eden kişi mutlaka Allah'ın gazabına ve öfkesine maruz kalır. Ey Müslüman kardeş, Allah bizi ve seni hakka hidayet etsin. Amin. Bütün bu anlatılanlardan artık açıkça anlaşılmış, bu anlamış bulunuyorsun ki Kafirlere tebrik etmek ve bayramlarını kutlamak için tebrik kartı göndermek hiçbir şekilde caiz değildir. Onlardan gelen tebrik kartlarını kabul etmen de senin için caiz değildir. Bilakis bunları onlara geri göndermen gerekir. Bazı Müslümanların yaptığı gibi onların bayramları münasebetlerle kafirlerle hediyeleşmek de caiz değildir. Onlar bir münasebetle kafirlere noal ağaca hediye ediyorlar. Halbuki bu ağacın onların batın yanarçlarının bir sembol olduğunu bilmeleridir. bilmek bilinmektedir. Çünkü onlar Mer Meryem'in Mesih'i bu altında doğurduğuna inanırlar. Keza bu ağacı kendileri için dini bir simge olarak kullanırlar. Bu sebeple onların kübürlerini, tapıklıklarını ve dini sembollerini uygulamalarına yardım edecek herhangi bir şeyin onlara satılması da cahil değildir. Maalesef öyle Müslümanlar görüyoruz ki bu kafirlerle ilişkilerinde çok dikkatsiz davranıyorlar veya onlarla yaptıkları alışverişlere dikkat etmiyorlar. Yılbaşı münasebetleriyle hediyeler satıyorlar veya satın alıyorlar. Yılbaşı ağacı veya çiçekler ve kokuları veya Noel baba veya bugüne mahsus bazı elbiseler ve hediyeler bunların hepsi onların batıl sembollerindendir. Allah rahmet eylesin. Bir temihe şöyle der. Bayramlarda onlara benzemeye çalışmayacağımız gibi bu konuda onlara benzemeye çalışan bir Müslümana da yardım edilmez. İlakisi o bundan men edilir. Kim adete muhalif olarak... Alışılmışın dışında kafirlerin bayramlarında bir davet düzenlerse onun davetine icap edilmez. Müslümanlardan kim bu bayramlarda diğer vakitlerdeki adetin dışında bir hediye verirse özellikle bu hediye onlara benzemeye yardım edecek cinsel bir hediye ise bu hediye kabul edilmez. Mesela davum gününde mum ve benzeri şeyleri hediye etmek veya oruçlarının sonundaki Perşembe günü yumurta, süt ve koyun hediye etmek gibi aynı şekilde bu bayramlardan, Müslümanlardan birisine de bu bayram münasebetiyle özellikle de onlara benzemeye yardımcı olacak bir hediye verilmez. Bir Müslüman, Müslümanların onlara benzemelerine yardımcı olacak, yiyecek ve giyecek gibi şeyleri satamaz. Çünkü bunda bir kötülüğe yardım etmek vardır. Bir başka hedefse şöyledir Müslümanların onların bayramlarını kutlamalarına yardımcı olacak, yiyecek, yiyecek, kokuyor bir şeyler satmasına veya bunları onlara hediye etmesine gelince bu da onların haram kalınmış bayramlarının kutlanmasına bir tür yardım etmek demektir. Ve şu aslın üzerine bina edilir. Üzüm ve şiray onun şarap satacak kâbile satmak caiz değildir. Aynı şekilde onlara bir Müslüman öldürülecekleri silah satmak da böyledir, caiz değildir. Şunu da bil ki, ey Müslüman kardeş, bugünü tatil yapmak da cayi değildir. İterim zamanımıza bazı Müslümanlar bu hastalara tutulmuş ve bugünü resmi tatil yapmışlardır. Bu cayi değildir. Çünkü bu Yahudi, Hristiyan ve diğer kafirlerin dininin bir sembolünü açıkça uygulamaktır. Allah rahmet eylesin, Hanefi alimlerden Molla Ali Yülkariş şöyledir. Nevruz günü meccüsüyle yumurta hediye etmek küfürdür. Çünkü bununla ondan küfrüne veya sapıtmasına yardım etmiş veya onlara nevruz günü hediye vermeye benzemiş olur. Bunda nevruz günü bir Müslümana bir şey hediye ederse tekbir edilmeyeceği anlamı çıkabilir. Bana dine dikkatli olmak gerekir. Şey. Çünkü bunda da bir benzemi vardır. Ancak nevruziyelik kaslı olmak sınıf verirse ittibakla bunda bir sakınca yoktur. Mecmâün nevazil dede dedi ki, Nevruz günün meclisüleri toplanır da, Müslüman biri de onların bu toplantısının güzel bir davranış ortaya koydular derse kafir olur. Çünkü o bu sözüyle İslam'ın durumunu kötülemeyi ihtiva edecek şekilde küfrün durumunu beğendiğini ifade etmektedir. El-Fetavâ Es-Sugrâ'da şöyle dedi, Kim daha önce satın almadığı bir şeyi Nevruz'a saygı göstermek ve anlat maksadıyla Nevruz günü satın alırsa kafir olur. Çünkü bu onunla kafirlerin bayramına saygı göstermiş olur. Büyük muhaddis ez rahimullah şöyle dedi: Hangi kötülük bayramlarda ve belli günlerde Yahudilere ve Hristiyanlara katılmaktan daha büyüktür? Ondan yaptıkları gibi yuvarlak ekmek yapıyorlar, süsler satın alıyorlar, kadınlar ve çocuklar kanalar yakıyorlar, yumurta boyuyorlar, yeni elbiseler giyiniyorlar. Süslenip süslenerek ve bedeninin dışına ve nehir kenarına, belden dışına ve nehir kenarlarına çıkıyorlar. Onlar bizim egemenliğimiz altında zayıf ve güçsüz kimselerdir. Bizim hiçbir şeyimize iştirak etmiyorlar. Bizim bayramlarımızda bize benzemiyorlar. Ve bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar. Sünnetine muhalefet ettiğin halde düşmanı sabık yaptığını yaptığın halde yarın kıyamet gününde peygamberliğin yüzüne nasıl bakacaksın? Bir kimse biz bunu sadece küçük çocuklar ve kadınlar için yapıyoruz derse ona denilir ki... İnsanların en kötüsü, ailesi ve çocuklarının Allah'ın hoşuna gitmeyen şeyler yapmasına razı olan kimselerdir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, şöyle dedi, Kim onların nevruzlarına ve şenliklerine katılırsa ölünceye kadar onlara benzer. Onlara benzerse kıyamet günü onlarla birlikte haşvolunur. Bu onun bir sözüdür. Bu söz bir fiilin büyük günahlardan olmasını gerektirir ve bundan basit bir şey yapmak sonunda çoğunu yapmaya götürür. Dolayısıyla bir Müslümanın bu kapıyı tamamen kapatması, ailesini ve küçüklerini bundan uzaklaştırması gerekir. İyilik ve hayır adettir. Bidatlardan sakınmak ibadettir. Cahil bir kimse şöyle demesin, ben çocuklarımı sevindiriyorum. Ölümün onlara geleceğinden, kendileriyle bunun arasına gireceğinden ve bunun acısını kalbinde takılık alacağından korkuyorum. Ben onlara yumurta boyuyor, kınalar yakıyor. Uyalı kâğıtlar alıyor ve zihninde kalmasın diye onları sevindiriyorum. Ey Müslüman kardeş, Rahman'ı kızdıracak ve şeytanı memnun edecek şeyden başka onları sevindirici bir şey bulamadın mı? Bu kafirlerin ve azgınlığın şiarıdır. Sen ne kötü bir terbiyecisin. Fakat sen de böyle terbiye edildin. Ey kardeş, heva ve hevesini muhalefet edersen ne kadar güçlü olursun. Heva ve hevesliğine uyarsan ne kadar da saptırırsın. İlacını içmediğin halde hastalanırsan başkasını ayıplamanın anlamı yoktur. Mekanın cennet olursa senin için ne büyük bahtiyanlıktır. Halkın ve ruhbanların koyduğu din ne kötü dindir. Katran pullarıyla sihirin evinden uzaklaştırmaya çalışan cahil ne kadar dağmaktır. Çocukların kumar oynamasına imkan veren ne kadar da sorumsuz davranıştır? Afyon tırnak ve biberiye kokular ne kötüdür. Nereye gidiyorsun ey koca karı? Kabillere mi? Bakır çanları çaldığı bat batıl ve ahlaksızlık kelimelerinin okunduğu yere mi? Kim onların adetlerinden değil, büyüğüne, küçüğüne bile saygı gösterirse en büyük kötülüklerdendir. Kim Allah'tan korkar ve haramlarına saygı gösterirse bu, kalplerin takvasındandır. Ey kalpleri eyüp çeviren Allah! Bize Peygamber'in sünnetine uymayı ilham et ve bize bidat çıkarmaktan ve kafirlere benzemekten uzak tut. Büyük Abdullah Aziz bin Baza Allah rahmet eylesin doğum günü kutlamalarına. İslam'ın cevaz, cevaz verip vermediği sorulduğunda şöyle dedi. Şüphesiz ki Allah Teala Müslümanlar için de zikir ve namazın birleştiği iki tane bayram meşhur kıldı. Bunlardan cahiliyenin bayramlarının yerine geçen Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Ve yine Cuma günü Arafa ve Teşrik günleri Teşvik de bir çeşitli zikir ve ibadetleri kapsayan bayramları da meşhur kıldı. Allah Teala ne Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü, ne de başka birinin doğum gününü bayram olarak me meşru kılmadı. Bilakis kitap ve sünnetten şeyleri deliller mevlüt kutlamasının dinde sonradan çıkarmış bir dad olduğuna ve Allah'ın düşmanı Yahudilere, Hristiyanlar ve diğerlerine benzemek olduğuna delalet etmek diyor. Bunu terk etmek, bundan sakınmak, yapanları reddetmek, buna teşvik eden şeyler ve mübah olduğu konusunda sebep olacak şeyleri radyoda veya gazetede veya televizyonda yayınlamamak Müslümanlar üzerine vaciptir. Çünkü Resulallah aleyhissalatu vesselam sahibi hadiste şöyle buyurmaktadır. Bizim şu dinimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse o reddedilmiştir." Bir başka hadise Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ki bizim dinimizde olmayan bir amel işlerse o reddedilir. Müslüm'ün sahihinde Cabir'den rivayet ettiği bir hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir cuma hütbesinde şöyle dediği nakledilir, en güzel söz Allah'ın kitabıdır, en güzel yol Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötü sonradan icat edilendir, sonradan uydurulan her bidatte sapıklıktır. Bu manada daha çok çok hadis vardır. Ahmet'in Müsnedi'nde ceyyid bir isnadla İmdi Ömer radıyallahu anh'tan Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Kim bir topluma benzerse onlardandır. Buhar ve Müslim de Ebu Said radıyallahu anh'ın ribayetinde Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz siz sizden öncekilerin yollarına tıp atıp izleyeceksiniz. Hazis'in başka bir lafzında şöyle buyurdu. Sizden öncekilerin yollarına karış karışına, arşı arşına, Aynı izleyeceksiniz. Hatta onlar bir ülkeler deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz. Denildi ki Allah'ın Resulü bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Onlardan başka kim olacak ki buyurdu. Bu manada daha başka hadisler de vardır. Hepsi de Allah düşmanlarına, bayramlarda ve diğer şeylerine benzemekten sakınmanın vacipliğine delalet eder. Yaratıkların en şerefcisi ve süni olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kendi doğum gününü hiç kutlamadı. Ondan sonradan ne arkadaşları ne de üç ayrı nesil içinde onlar güzelce uyanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğumunun gününü kutladılar Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'in doğum gününü veya bir başkanın doğum gününü kutlamak iyi bir şey olsaydı bizden önce bunu bu hayırlı insanlar yaparlardı. Resulallah aleyhisselatü vesselam ümmetine bunu öğretirdi. Bunu teşvik ederdi veya kendisi yapardı. Böyle bir şey olmayınca biliriz ki doğum günü kutlaması dinde sonradan uydurulmuş bir ciddattır. Allah ve Resulün yeminine uymak için bunun terk edilmesi ve sakınılması vaciptir. Bazı ilim adamları mevlüt kutlamalarını ilk defa yapanların hicri 4. asrıdaş Şii Fatımiler olduğunu sonra bazı ehl-i sünnet mensuplarının bilme onları Yahudiler ve Hristiyanlar taklit ederek onların peşinden gittiklerini daha sonra da bu bidatın insanlar içinde yayıldığını zikretmişlerdir. Müslüman alimlerin üzerine düşen görevi bu bidat hakkındaki Allah'ın hükmünü açıklamak bunu reddetmek ve bundan sakındırmaktır. Çünkü bundan varlığı büyük bir bozulmaya bidattan yayılmasına ve sünnetlerin kaybolmasına yol açar. Çünkü bunlar da bu gibi kutlamaları adet haline getiren Allah düşmanı Yahudilere, Hristiyanlara ve diğer kabirlere benzemek vardır. İlim adamları bu konuyu eskiden beri yazmış ve Allah'ın bu bidat hakkındaki hükmünü açıklamışlardır. Allah ona iyilikle ve bizi en güzel şekilde onlara uyanlardan eylesin. Faziletli şeyh Allah'ıma Muhammed bin Salih el-Hüseymini Allah rahmet eylesin, miladi il başının bayram münasebetiyle kafirleri tebrik etmenin ve bu bayrama kutlamaya katılmanın hükmüsü oldu? bu fetvanın ibaresi şöyledir. Soru. Faziletli şeyh Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de sizin üzerinize olsun. Noel bayramı ve miladi il başı bayramını münasebetiyle kafirleri tebrik etmenin hükmü nedir? Çünkü onlar bunu yapıyorlar. Bizi bu münasebetle tebrik ederlerse nasıl cevap vereceğiz Ondan bu münasebetle kutlama yaptıkları yerlere gitmek caiz olur mu? Zikredilen şeylerden birisini kasıtsız zaman nezakete miye utanarak veya zorlanarak ve ya da başka bir sebeple yaptığı zaman bir kimse günahkar olur mu? Bu konuda onlara benzemek caiz olur mu? Bize bir fetva veriniz. Cevap Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi sizin de olsun. Nohal bayramı veya onların başka diyeni bayramları münasebetle kafirle tebrik etmek ihtilafla haramdır. İttifakla haramdır. Nitekim i̇bn El-Kayyim Allah rahmet eylesin ahkam ehli Zimme isimli kitabında şöyle der. Kafirleri onların kendi sembolleri münasebetiyle tebrik etmek ittifakla haramdır. Bu mesela onların bayramlarını tebrik etmek ve bayramın mübarek olsun veya bu bayram kutlu olsun gibi bir şeyler söylemektir. Bunu söyleyen kimse kafir olmasa bile haram kılınmış şeylerden birisini yapmış olur. Bu bir Hristiyan'ı hacca, sec hacca secde ettiği gibi tebrik etmekle aynı şeydir. Hatta bu Allah katında bir kimseyi şarap içmesi, adam öldürmesi, zina etmesi gibi büyük günahlardan dolayı tebrik etmekten daha büyük kötü bir davranıştır. Dine değer ve bu davranışın kötülüğünü bilmeyen pek çok kişi bunun içine düşer. Bir kimseyi masiyetinden veya tatından veya küfründen dolayı Tebrik eden kişi mutlaka Allah'ın gazabına ve maruz kalır. İbn-ül sözü burada sona erdi. i̇bnül ül söylediği gibi kafirlerin dini bayramları tebrik etmek haramdır. Çünkü buna kendisi için de küfür ezra göstermek olmazsa bile kafirlerin uyguladıkları küfür sembolleri sebebiyle onları tebrik etmek ve bunu onların yapmalarına razı olmak vardır. Bir Müslüman'ın küfür sembollerine razı olması veya müsa'nın... Veya bu münasebetle başkasını tebrik etmesi haramdır. Çünkü Allah-u Teala bundan razı olmaz. Nitekim ayetinde şöyle buyurmaktadır. Eğer küfrederseniz şüphesiz Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının küfrüne razı olmaz. Zümeri'ydi. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. dininizi tamamladım ve sizin için din olarak islamışleştim. Maide 3. Onlar bu tebrikleşmeye katılsınlar veya katılmasınlar kafirler kendi bayramlarına münasebetiyle tebrik etmek haramdır. Kendi bayramlarında bile tebrik gönderilirse onların bu tebriğine cevap vermeyiz. Çünkü bunlar bizim bayramımız değildir. Çünkü bunlar Allah'ın razı olmadığı bayramlardır. Çünkü bunlar da dinden çıkanmış bidattır veya meşhur. Fakat Allah Teala'nın Muhammed Aleyhisselatü vesselam bütün insanlara gönderildi İslam dinine hükmü kaldırılmış, iptal edilmiş Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek bir ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran 85 bir Müslümanın bu münasebetle onların davetine icabet etmesi haramdır. Çünkü bu onlara, onlarla beraber bu bayramlara katılmak anlamına geleceği için onların bayramlarını tebrik etmekten daha büyük bir günahdır. Bu münasebetle kutlamalar düzenlemek ve karşılıklı hediyeleşmek veya helva ve yemek dağıtmak veya çalışmaya ara vermek, tatil yapmak gibi şeylerle Müslümanların kafilere benzemesine haramdır. Şeyhülislam İbni Teymiye şöyle der. Bazı bayramlarında onlara benzememek, onların günlerine batıl üzeri olmalarını onlara benzemek, onların gönüllerini batıl üzere olmalarının sevincini artırır. Bazen de bu onların fırsatçılarına ve zayıfları küçük görmelerine cezaret verir. Buna dair bir şey yapan kimse bunu isteyen nezakete nefesine isteye sevgiyle yapsın, isteyen utanarak yapsın, isteyse başka bir sebeple yapsın, günahkardır. Çünkü bu Allah'ın dinine karşı iki yüzü davranmaktır. Kafilerin nefislerine cesaret, cesaret cesaretlendirmenin ve dinleriyle övünmelerinin sebeplerindendir. Allah Teala Müslümanları dinleriyle onurlu ve aziz kılsın. Onlar dinlerinde sebat ve karanlık versin. Düşmanlarına karşı onlara yardım etsin. Şüphesiz Allah güçlüdür, azizdir. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a salat ve selam peygamberimiz Muhammed ve onun ailesine ve bütün arkadaşlarına olsun. Fetva ve ilmi araştırmaları daimi komisyonun kafirlerin bayramlarını kutlamanın ve bu bayramlarına katılmanın haramına fetva verilmiştir. Fetva şöyledir. Bir Müslümanın kafirlerin bayramlarına iştirak etmesi. Bu münasebetle sevinç ve... ve. Sürur izah etmesi ve bunlar iste, isterdiğini bayramlar olsun, isterse dünyevi bayramlar olsun, çalışma tatil çalışma tatil yapması caiz değildir. Çünkü bu Allah düşmanlarına benzemektir, haramdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, sabit olmuştu. Kim bir topluma benzense onlardandır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşın, Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir, maideki. Uyarı, buradan yönetenler ve yönetilenler olarak Müslümanların pek çoğunun içine düştükleri Allah düşmanlarına benzemenin en büyüklerinden ve en çirkinlerinden birinde hiçbir değer olmayan çerçöp mesebesindeki milletin beşeri kanunlarını ve dünyevi düsturlarını ithal etmeleri olduğuna dikkat çıkmamız uygun olacaktır. Bu onlara benzemenin ve onların sapıklıklarına ve sapmalarına uymanın en büyüğüdür. Bu açık bir küfürdür. Allah korusun İslam milletinden çıkmaktır. Çünkü bu kanunlar Allah'ın haram kıldığını haram sayarlar sonra bunlar... Bunlar cezalar, cana, mala ve dair hükümleri belirlerler. Bunlar Allah'tan bir delil olmaksın Allah'ın dinine muhalefettir. Çünkü yasama Allah'ın Rab oluşunun özelliklerindendir ve sadece Allah'a aittir. Onun ortağı yoktur. Helal, Allah'ın ve Resulü'nün helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığıdır. Din, Allah'ın ve Resulü'nün aleyhissalatu vesselamın koyduğu dindir. Kim Allah'tan başka yasa koyarsa veya insanları Allah'tan başkasının koyduğu yasalara mecbur ederse, Sadece Allah'ın yetkili olduğu bir alana, Allah'a karşı gelmiş, Allah'ın haklarından bir hakka tecavüz etmiş, bu hakkı kendisinden görmüş ve Allah'ın şiriatını reddetmiş olur. Bu Allah'a ortak koşmaktır. Bunu yapan müşrikler ve büyük sap, ve büyük bir sapıktır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortaklar mı var? Şura 21. Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle der. Bir insan üzerinde icma edilen bir haramı helal yaparsa veya üzerinde icma edilen bir helalı haramlaştırırsa veya üzerinde icma edilen bir hükmü değiştirirse ittifakla kafir ve mümürter olur. Bilakis bir Müslüman Allah Teala'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği şeye tabi olması, ona bağlanması ve onunla hükmetmesi gerekir. Allah Teala şöyle buyurmuştu: Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allah korusun, bugün için kâbirlere benzemenin bazı şekilleri de şunlardır. Onların ilimlerini, fikir ve kültür, kültürel görüşlerini, hiçbir şeyleri kayıt olmaksızın bütünüyle almak ve onları eğitim, öğretim ve basın yayın yoluyla İslam toplumuna yaymaktır. Dış görüntüde kâbirlere benzemeye gelince, onlara ahlaklarında, edeplerinde ve onlara ait adetlere benzemektir. Bu benzeyiş o kadar ileri Müslüman toplumlarda bunlar tamamen benimsenir hale gelirken diğerleri yadırganı olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır. Sakalı tıraş etmek, onların elbiselerini giymek, onların meskenlerine benzer meskenler yapmak ve işlerini canlılarla bulunduğu heykeller ve dikmek ve yine onlara en büyük benzeme yollarından birisi de onlara sevgi ve dostluk beslemek, Müslümanlar ve takva sahibi salih insana buz etmektir. Çünkü iman... Bağlarının en sağlamı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Şüphesiz ki Allah-u bir takım aşk ve büyük hikmetler sebebiyle bizlere cehennem elinin kafirlere muhalefet etmeyi emretmiştir. Bu hikmet kafirlerin sevgisinin Müslümanların kalplerine girmemesidir. Çünkü onlar Allah'ın ve Müslümanların düşmanlarıdır. Bir takım işlerinde onlara uymak ve benzemek dostluk ve yakınlaşmayı doğurur. Sevgi, dostluk ve alınan meyil bu benzemenin bir sonucudur. Bunlar büyük kötülüklere yol açabilir. Allah korusun sonunda küfre ve çıkmaya kadar varabilir. Bundan dolayı da müsamahalı, şer müsamahalı şeriatlı kötülükler ve büyük tehlikelere yol açan vesileleri kapamıştır. Kafirlere muhalefette onlardan uzak olmak ve onlara buğz etme gerçekleştirmekte vardır. Çünkü onlar Allah'ın düşmanlarıdırlar. Allah Teala kendi dininden sapan düşmanlarının sevilmesini reddetmiştir. O Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve Peygamberine düşman kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah ondan kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katında bir ruh ile desteklemiştir. Onlar eşlerinden ırmak akan, ırmaklar akan ve eşlerinde ebedi kalacaklar, cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Allah'ın tarafında olanlar, başarıya erenlerin ta kendileridir. Mücadele yemeği ki, Teala bu ayette müminlerin babaları, oğulları ve kardeşleri bile olsa kafirlere sevgi besleyemeyeceklerini haber vermektedir. Onlara dostluğu terk ederlerse Allah tarafından desteklenen bir mümin olacağını, Allah'ın ondan razı olacağını, cennetine koyacağını, ve onu kurtuluşa erenlerden kılacağını bildirmektedir. Hangi türünden olursa olsun onlarla dostluk kuran kimse mümin de olamaz. Kurtuluşa da yaramaz. Hatta dinden çıkar ve şeytanın tarafına girer. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanlara dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız ya Resulü ve siz yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız Böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizde aşağı vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yolla sapmıştır. Yani onlara sevgi ve dostluğu terk ederek Allah'tan Allah'tan sakın. Çünkü onlar sizin dininizi alay ve eğlenceye aldılar. Onun batıl olduğuna inandılar. Bu durumda onlara dostluk kurduğunuz zaman onlara yardım etmiş desteklemiş olursunuz. Bu onlara ilhak edeceği failini onların, e, failini onların zümresine dahil edici bir fiildir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmayın. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizin kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler toplumun doğru yoluyla adalet etmez." Başka bir ayette yüce Allah şöyle buyurdu. "Sen ondan dinleyen uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar." diye Allah yolu asıl doğru yoldu sana gelen ilimden sonra eğer ondan azı ve keylen uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bakara 120. Allah Teala bu ayette kâfirlerin yoluna yolunu tutan Ağrı ve hevesliğinde onlara, be, onlara benzeyen, asıl doğru olan Allah'ın yolunu ve selevi salihine uymayı terk eden kimsenin ne bir dostu ne de bir yardımcısının olmadığını ve onun zalimlerden ve elem vereceği azap ile tehdit edilenlerden olduğunu açıklamaktadır. Fakat maalesef bugün kafirlerle dostluk Müslümanların diyanında insanlar pek çoğunun içine düştükte, İslam İslam'a en önemli şeyden bir insan haline gelmiştir. Allah yardımcımız olsun. Allah Teala'dan bize sözde ve amelde ihlaslı olmayı, günah ve masiyen sebeplerinden uzak kalmayı nasip etmesini ve bizi kendi rızası için seven ve kendi rızası için bu zedenlerden eylemesini dileriz. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım şahit ol. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah da bizi bu okuduklarımızdan inşallah Amel etmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.